Ne yapacak artık bu noktadan sonra? Nereye, nereye? Nereye? Şey, Valla hakikaten ne en büyük sıkıntılarımız yani, buydu. Onu biliyoruz artık Bu yaştan sonra sürgüyle, ördekle gezmek hakikaten bizim canımızı sıkıyordu. Sıkıyordu. Zira. <gülüyor> ee, ama bugünden itibaren çözülecek. Valla çözüldü çözüldü. Çözüldü daha doğrusu. Pek güzel de bir bayram temizliği yapılmış sevgili Çok dinleyiciler güzel, radyomuzda. Gibi...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 Ee, da, da trafik onun etkisiyle rahatladı, rahatladı. diye düşünüyorum vallahi. ben. İstanbul'daki trafik rahatlayınca otomatikman bizde de trafik Çetin rahatlamış ve e, 100. Yıl ve Çukur barda da rahatlamış oldu. Ya. Şöyle bir Çetin Emeç'ten e, 100. Yıl tarafına geçerken Konya yoluna baktım. Hı -hı. Kafamı bir arabanın sakin. camından çıkarıp orada da gayet rahat bir trafik var Fahir. Yok kimse yok valla herhalde. işi gücü olan adam çok fazla yok. Ankara yani boşalmış. İşi gücü olan adam pek çok tabi ki. Onlara öncelikle işlerinde kolaylıklar diliyoruz ama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 E, iş yerlerinde de bugün Arife şekleri programını kendi dünyasında özel olarak hmm. yapan herkes için sohbet konusu belli. Ankara sohbet. boş. Böyle çok güzel oldu. Vallahi böyle biz bize kaldık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 Boş gibi de değil. Boş mu desem? Boş, İstanbul ama boşaldı boş diyorlar ya. ama lezzetli boşalmadı galiba falan mı desem? Ne diyor taksiciler otağı. Gelen kanaatleri ne? çünkü biliyorsun şehrin abzında taksiciler tutar. Melik Kökçek yine kazanır diyorlar. <gülüyor> İstanbulda, İstanbul taksiciler. Ha yok sen İstanbul için mi zordu? Ha buru. <gülüyor> <gülüyor> İstanbul için e, yani İstanbul boşaldı diyorlar ama yani ben bir baktığım zaman şöyle pek de boş ama burada zaten her zaman var falan diye.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 Ay vallahi o zaman şimdi oktay tamam senin hiç şey İstanbul maceralarını ilerleyen dakikalarda dinleriz güzel reklamımız var ama sonrasında güzel de bir şarkı ben şimdi ayarlayayım bak ne güzel şöyle bakayım bakayım şöyle Aa, çok geçmiş olsun ne balık yemi e, dinleyicimiz Mide bulantısı ve baş ağrısı var mı bu tatil pazar günü ise e, Patil pazar günü ise ha işe gelmekten kaynaklanan demiş ha işe gelmekten mütevellit o geçer geçer o geçer Evet. 1-2 saate geçer o. Ee, Ankara boşaldı mı diye hemen yanınızda yamacınızda biri varsa hemen sohbete dalın onunla. Bir, bir 15-20 dakika bir fırsat güzel verin. Güzel sohbetiniz olsun. Güzel açın internetinizi. Heh. Ondan sonra ben de güzel tıkır, tıkır tıkır her şeyi. bakın bir ne oluyormuş ne bitiyormuş. Hep magazin okuyun. Bugün. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar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 ...elinde börekte gelirse ne ala... ...börek olmadan yani, gelirse ne ala... ...olaylara <gülüyor> yaklaşımımız sabittir sevgili <gülüyor> dinleyiciler. <de> <gülüyor> Çalışkan disiplini dindar. Materazzi... Hmm? ...yok değil neydi onun <gülüyor> adı... ...Marconi <gülüyor> değil... <gülüyor> Vallahi... Bijem, bijem valla bu adam İtalyanların adı tam dilimde bu. Mancini. Mancini ya. Mancini. Galatasarayın Sabiha Gökçen inen hocası Mancini ile ilgili. Adam tutumlu, Bir o gül. kadar para almasına rağmen Sabiha Gökçenden gelen hava yoluyla geliyor adam hiç. Yani onun niye geldi, neden öyle geldi ama bilmiyorum biraz. Yani Galatasaray kulübünün Hapak, burada hassasiyet göstermesi lazımdı. <gülüyor>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 Bundan sonra saat olarak ne taktığı falan Genel falan. olarak Manchini kimdir yani Manchini? Özetle yani Manchini nedir? Ne yer? Şu ne içer? anda otelde kalıyormuş kendisi. İşte otel hayatı olmaz. Flora ile otel arasında ne dokuyor olabilir? Ee, diplomasisi. <gülüyor> Mekik diplomasisi. Bravo Fire. Çok güzel yerden yakaladım vallahi. Yani adeta bilinç akışı ile program yapıyorsun ha. Estağfurullah. Yani Resmen yani. Yapmaya Mekik diplomasisi değil. Mekik dokuyor e, Mancini otelle şey arasında. Bu sırada da tabii e, böyle bir çanta taşıyor kendisi. Mancini demişken Oktay ya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 Ege Kayacan'dan vallahi keyifli yorumlar. Mikrofon açılımı. Mikrofon açılımı oldu. Hoş geldin Ege. Keyifler olsun. Teşekkür ediyorum artık tamam. Çok iyi oldu ya şu ses yerine şu keyifler olsun lafının bulunması. Vallahi çok hoş. Hakikaten diye başımız ağrıyordu. Manchin'in kullandığı küçük çanta markasını vermek istemiyorum. Mesela fiyat fiyat yazılmış. Hepsi yazılmış. Efendim çantası 1430 dolar mesela. İtalya. Evet İtalyan. Ondan sonra mesela saati.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 İtalyan ayakkabı oymuş. İtalyan ayakkabıcısı yani yapmış. Ama Man ayaklar taraklı ya. Ona bir türlü bulamıyorlar Ege. İtalya'da Roma'da şeyde pasajda Lostralar var ya. Lostralar çarşısı. Hı. Lostracılar o, çarşısı. Lostracılar Campini del Lostra. Ne kadar Campini güzel. Campini del Lostra Teşekkürler Ege. Ben de hatırlamaya çalışıyordum. Roma'da diyorsun değil mi? Merkez şeyin yanında. Kolezyonun yanında. Herkes Kolezyum. Aman şu ve <gülüyor> gitmeyin sevgili dinleyiciler. Hocam bir saniye ya. Arif'e de bir anda soğuk ter aktı gitti lan. Vallahi iyi, Oktay lan <gülüyor> Niye aktı ben anlamadım soğuk ter ya. <gülüyor> ya. Birden aktı yani arkamdan aktı gitti. Takım 1300 dolar. babulu mesela İstanbul'a gelirken Sebe Gökçen'den gelirken kullandığı bavulu 3450 dolar. 3450 dolar alır bavulunu affedersin oraya mı veriyor? O nasıl davrandıklarını ben biliyorum ya. Affedersin yani...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 Yurt içindeki futbolcular da öyle. Şu kadar euro, bu kadar euro. Özeniyor Bence, TL olarak yazık. da var. Var ne yapsın. Benim de canım çekiyor. Bana da euro ile maaş verseler 3.30 şey olmasın diye. <gülüyor> moralim bozulmasın diye şey yapıyor. Ve sadece kaybım olsun <gülüyor> ama euro ile maaş olsun. Ee, bakalım mı ya Mancini'nin özelliklerine Yoksa bakalım, yeterli bakalım. mi Yo, bence, bak, bence Mancini ayrı bir şey Bence Mancini anlatılmaz yaşanır Mesela oyuncuya göre antrenman saati yapıyormuş Şimdi kendine has özelliklerinden bahsediyor Oyuncuya Mancini. göre antrenman saati Mancini göre. kanunları diye geçer bir, Mesela futbolcular saat 10'da olsun Demişler antrenmana tamam. mi birazdan He, Kendi aralarında şey yapmışlar Anlaşmışlar. Anlaşmışlar. Hocam biz konuştuk arkadaşlarla 10 diyoruz Sonuçta demişler yani sizin istekli olarak geleceğiniz saat önemli diyerek saat ona güzel bir kahvaltıyla başlayan bir antrenman onda herkes hazır olacak demiş onda işte ben kramponumu bağlıyorum falan filan onda herkes sahada olacak demiş o şekilde demiş onu, onu söylemiş saatincim o, o ilk <gülüyor> havaalanına iner inmez söyledi şeymiş şu herkes antrenmana gelecek diye ben de demiş mesela antrenmana gireceğim demiş ve o da oyuncularla ben beraber bir gelirim demiş. <gülüyor> E, antrenmanlarda çok hareketli ve aynen bir futbolcu ne kadar koşuyorsa. O kadar koşuyor. Ben de demiş o kadar koşarım demiş. E, topla birlikte yani yapılan Yani gençlere taş çıkartırım demeyi mi getiriyor mançini burada? Tabii canım. Hiç bana atmıyorsunuz. Hiç topu yani. bana atmıyorsunuz falan diye bağırdığı da duyulmuş. Aslanız yallah acık diye. Antrenman sırasında. Topla in, in bana girmiş kendisi. Ondan sonra... Yardımcıları Tugay Kerimoğlu ve Taferal. Tugay var mıydı daha önce? Asıl Fatih Terim döneminde yoksa Mançini ile geldi? Fahir. Mançini ile mi geldi? Ya da bir geldi. saniye. Tugay Ege hep vardı ya. Tug Tugay, Tugay var mıydı? Tugay hiç bitmemişti ki. Hatırlarsınız internete bağlanma özelliği vardı. Wireless. Var wireless ile geldi ha. ya. Wireless ha. varsa ben geliyorum dedi. Tugay'ın internet özelliği vardı. Doğru ya. Gatı Serayi tesislerinde wireless var mıydı? Ama, Ama Taferal mı? eskiden kalmadı. Wireless kalma. varsa geleceğim dedim. Taferel çok büyük topçu değil miydi zamanda? Topçu başka bir Taferel var. Yok yok o ya. Kaleci. O, çok büyük kaleci. O kaleci evet. demek mi istiyorsun. Brezilya'nın mi? Ne kaleci de topçuya gelen. büyük şey... topçuydu. Teneke etmiyor. Ege Kayaçam 1960'lardan fırlayıp gelen fırtına gibi bir topçuydu. <gülüyor> Eski o Macar futboluna da geleceğiz o Ege onlar onu da bahsedeceğiz yani. Huş kaçtınsin de bir rahatlansın <gülüyor> ya. O denmeyince çünkü spor programı yapılmaz sayılmaz.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 İtalyanın yerel Zaten misuzu. o da de İtalya. O hiçbir zaman şey değil mi? Ben köylüyüm diyor. Evet. Biz köylüyük biz, biz <gülüyor> diyor da. Onun İtalyancası çok güzel değil mi? Sicilyalı'yık Allah'ın adamı'yık diye lafı Öyle var. bir şey çok hoş bir lafı vardı tabii ki. Yerli yabancı futbolcularla yerli sık, yabancı <gülüyor> altını yedilir. <gülüyor> şak şak şak şak. <gülüyor> sık sık şakalaştı görülmüş Mancini'de. Ne Vallahi, böyle. şakaları mı yoksa? Çünkü Melo'ya falan ben şaka, şaka yapmazdım ben olsam. Ben anlamadım. Ama Melo Melo. Melo şimdi var başarılı ya. Başarılı. Galatasaraylı yani şey Melo tabii. var ya deli gibi bir şey. Ha, öyle mi? Yani. Yani hiç şey yapmıyorum. Yani ona böyle bir el şakası, el kolu onun da biraz şey. var mı? arkaya başarılı sonuçlar almadı mı şimdi? için daha ismi telaffuz edildiğinden beri. O yüzden şimdi rahat rahat. Yenildi canım ligde. Ne? Nerede Kimi yenildi? Kim Ak yenildi? Akşistel Belediyesi para yenildi. Ne şakası yapıyorlar hala o zaman ya? Birbirleri <gülüyor> <gülüyor> şakalayacak. Juventus'ta berabere kaldı ya herhalde ha, o evet bit yani. Bir beraberlik o çok da bir başarılıydı. Takısaardan sonra bir tatsızlık olmaz mı ya, takımda? Falan Tam maçının bavulunu almaya hazırladığı döneme mi denk geldi acaba? Vallahi o zaten şey sayılmıyor. Başarı da başarısızlık da şu anda Fatih Terim'in şeyi olarak devam ediyor. ha Galatasaray'daki başarı da başarısızlık da Kemal Derviş politikalarıyla ilgiliymiş. Aa <gülüyor> oraya yansıyor ya yani. Canım, öyle. Onu kimse görmüyor ama öyle bir ...bir spor programı yapsak... ...benim üzerime, üzerine gideceğim teori odur. Onu söyleyeyim. Başka? Başka bu kadarmış. Başka yani ne o kadar olacak? da çok bir şifresi yokmuş. Mançin'in şifresi diye şifreleri. uzun uzun Ama öyle deme Oktay. Yaşayacağız. Yaşayarak ben öğreneceğiz şu, o adamı. Ben ee, şu okuduğun haberde şifre de göremedim. Nasıl şifre? Mançin ile ilgili özellikler falan filan var Rakamlar ama... Rakamlar var. Hayır. İlk üç kelime söylediğim. Ben... Yani ben değil de e, Hürriyet Gazetesi söylemiş. Şifre olabilecek. Çalışkan, disiplinli, dindar. ÇDD diye geçer. Kendine göre bir -D -D. şifredir bu yani. Doğru. Demek ki Mancini'nin. O yüzden bunun özellikle yani, rakipler tarafından çözülmesi önemli olabilir. Olmaya da bir drama. Ama, o ama ben o zaman e, şeyin en sevdiği şarkılardan birini çalacağım o zaman. Mancini'nin Mancini'nin sevdiği şarkılarda Regina Bell hayranı biliyorsun. Aa, yani. Mancini çok Regina sever. Regina da Regina diyorum. Yani Regina, illa tabii. Regina. Daha önce hangi takımda çalıştırır? Necim demiş. <gülüyor> ya Ege ya. Al. Al sana. Endemi <gülüyor> kestim. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Sevgili sana severler modern sabahlar devam ediyor. Espriler şakalar da öyle buyursunlar. Harife günü özel işçekleri sizlerle birlikte. Abi valla hep Mancini derken bir aklıma geldi ondan bahsetmen olması. Hep İtalya tabi Mancini deyince ilk akla gelen şey. İtalya Pitalya. pizza kulesi pizza, mi? Pizza. İtalyanlar artık makarnaya karşı bir soğukluk. Aralarında Aa, bir soğukluk bir şeylik. Bizim o... yani Türkler olarak kuru fasulyeye... Tebrik göstermemiz canım, gibi bir şey. Ya da ne bileyim bizim böyle milli bir yemeğimiz yok ki. yani fasulye canım bizim, bizim yok milli Karnıyarık. Ya arkadaşım karnı tamam da. Karnıyarık değil. <gülüyor> karnı Bakıyorum şurada ben, ben mantı diyecektim mesela. Çacık yani. mantı. O kadar çok var ki. O kadar çok var ki ama yani böyle tabii yani değil mi?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 Evet, bir, kere bir arada almana şey. gerek yok diye ben düşünüyorum mesela bizim yakın ya market o ben da şey bazı şeyleri öyle alıyoruz 4 güne bir makarna pişmesi lazım evde evet. doğru mu doğru Sizde... abartılı bir şey mi ya 4 güne bir makarna. bir paket makarna'yı bir arada gördün mü gördüm, Ol, bir, bir gördüm, gördüm de bir paket gördüm <gülüyor> tamam mı? Ama şimdiye gördüm. <gülüyor> hepsini görmedim. Yani onu... <gülüyor> Açılmış paketini gördüm. Ben nesinin gördüm. Artık hakikaten şeye geçmişler ya. Yeter demişler. Bir ya. lava mı Be, yıldır? Yıldır. Yok ya. Ondan sonra biz şeye dönelim demişler. Çin yemeğine dönelim. Dışarıdan söylüyoruz demişler. Ne söylüyor Çin yemeği söylüyoruz falan diye. Şimdi hakikaten dışarı biraz yesinler. Mideleri bir rahatsız olsun. Bakar ne çünkü? İlla mideyi Mildenin bozunca... Midenin suyunu alır. Yağsız şöyle az yağlı ya da bir makarna ne yapar miydi şey yapar. Yoğurtlu. Makarna dedikleri bütün makarna <gülüyor> ürünlerimi yani mesela başka pirinç. Afedersiniz falan ravioliside var, tortelliniside var. Var, var. var, pizzası mesela var mı? Pizza'yı hamur, pizza da hamur. koy. Pizza da. O da hamur. <gülüyor> Sonuçta marketlerde biliyoruz makarnalı ekmek diye bir şey var. Doğru. Makarna hamurundan yapılan ekmek doğru, diye bir şey var. Doğru. Doğru. Onu da sayıyorlar mı? Veya bir risotto. Bir risotto. Risotto'dan asla vazgeçemem diyen benim İtalyan arkadaşlarım da var. <gülüyor> Yani onlar da var yani. Tabii onlar, ki çeşitliliği kutsayalım. Onlar adın adı mı konuşuyor bunlar? Valla işte bunlar bir Neye arsızlık. Neye tepkili olduğu belli olmayan adam tiplememeyiz dediniz. Teşekkür ederim. Bizi izler misiniz? Ee, şimdi... <gülüyor> Neyse ya işte biraz midelerini bozsunlar dışarıdan ye, ye pis pis evindeki mis gibi tereyağlı makarna, pardon Hakikaten zeytinyağlı tereyağlı. Çok tere... özür dilerim de dışarıdan <gülüyor> yiyeceğiz deyince de yine Bu makarna, hani... pizza, gelato. Ne <gülüyor> yiyecek İtalyan Roma? Ne yiyecek yani? Bana söyleyin siz. Romalı bunun evs deniyor. Taze fasulye ev yemekleri yapan yer mi var orada? Güzel bir salata yese mesela, Sezar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 Akdeniz izlemiş ya. Bayramda yurt dışında giden ünlülerimiz diye bir folder'ı açıyorum. Açıyor açıyor. müsaade ederseniz. Kimler var Oktay? Hava alanında e, konuşturan biliyorsunuz. Kimler bir tek, yakalanmış? Gazeteciler var. Onların yakaladığı. Üç, sevgili Kenan'la sevgili Beren gitmiş mi? Onlar gittiler zaten. Hips. Onlar anneleri de alıp gittiler bu sefer. Aa ne? Sanki en son Kenan Doğulu e, konserine beraber gitmişlerdi. Hayırlıdamat.com ee, Avrupa turuna çıkmış, <gülüyor> bilmiyorum yani başka bir yerde Bulgaristan, Münih havaalanında ayrılacak olabilir. Arnavutluk. Yani. Hepsini Hepsini dolaşacağız. Çünkü Balkanları gezip geleceğiz. Avrupa turuna gitmişler. Avrupa değil Oktay Balkan Balkan. Ee, Balkanlara. Balkanlar Ablasını ziyaret etmek için nereye gidiyor? Gitti daha doğrusu. Macaristan. Bu da peşte.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 Nereye gitmiş? Bir tur kapsamında. Turlama mı gitmiş? Turla gitmişler. Ama koca Murat boz. Koca Murat Boz. Tur dediğim yani kendi turunu kendisi yapmıştır. Kendi turunu kendin yaptı. Turlayacağız, geleceğiz anlamındaki İki tur atıp yer. gelirik ki. He. Avrupa turu ya. Avrupa, Avrupa, Avrupa turu. Abi Arnavutlar abi Arnavutlar gidiyorlar sonra herkes bize Her Avrupa turu diye yutturuyor ya. Nereye gitmiş? Hırvatistan mı? Ondan sonra ayrıntı vermemiş. Ayrıntı vermekten Kimse gelmesin. ısrarla kaçıyor. Birilerinden saklıyorlar herhalde. <Gülüyor> Gelmesinler evet. arkadaşlarımız diye Hüseyin Karadayı. Hüseyin Karadağ'ı derken ünlü DJ Ünlü diyeceği Hüseyin Karadayı mı? Ha tamam. Ünlü diyeceği Hüseyin Karadayı. Ol bari o çünkü Arnavut. Birisi Arnavutluğa Baş gidecek Arnavut arkadaşlar. O. Arnavutluğa gitmiş mi? Çünkü ya da Arnavut Şevket'e kadar gelecek bu iş. Çipetpet mi diyorsunuz? Çipetpet tabii Arnavut Şevket. Değil yok. Ee, bavuluyla beraber tek başına nereye gitmiş? Avrupa turuna. Avrupa turunda ama net söylemiş Hüseyin. Bostu Hersek. Hüseyin net söylemiş. O açık söylemiş. konuşmuş Bostu. saklama Hüseyin Karadayı. Ee, Almanya'ya gidiyorum demiş.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 eee oğluyla beraber ve tabii ki ailesiyle beraber Paris'e giderken görüntülenmiş. Hı hı. Ondan sonra ve Hasan Şaş. Ha, Hasan Şaş. Çok güzel. Nereye gitti? Önceki gün Aqua Florya AVM'de görüntülendi. <gülüyor> Zayıf. <gülüyor> <gülüyor> Ege Kayacan Nasıl abi şu anda <gülüyor> Ege Kayacak 365 Çok... alışveriş merkezinde görüntülendi. Ama şu anda ünlü İşsiz radyocu Ege Kayacan <gülüyor> 365'te ben böyle bir magazinde yayın çıkartacağım. Evet, orada Alaçatı kurabiyesi. Bunu seviyoruz <gülüyor> biz. Hayır. Ama şu anda ya, siz ne şey, Zayıf ünlülerin şey. <gülüyor> Egecan yani, evet. doğal gaz alırken mutluydu. <gülüyor> kaç paralık alınıyor biliyor musun Bay? Ekim ya, ayı. Ben 100 liralık aldım. Ege yapayım ne biçim. Hakkımı kullanmadım. Da, adam helal olsun bak. 135 liralık hakkı olmasına rağmen 35 de benim hakkım diyor bakidir diyor. İhtiyacı olan. Ben onun ne kadar olduğunu bilmediğimden 100 liralık Son. aldım. E, Max deseydin ya oradaki büyük adamı. Max deseydin. Ahmet'i gönderdiğim için ne diyebileceğini şey yapamadım ben. Şu anda bir gerilim oldu sevgili dinleyiciler. Alaçatı kurabiyelerini kim yediden sonra şu anda personel, bu personel <gülüyor> nereye gitti <yediği gülüyor> sorusuyla karşı karşıyayız. Ve acil bir toplantı için olağan dışı gündemde toplantılama gerekiyor. Lazımdı. Mutfak diyorum yani. <gülüyor> dış, dış posta gururuyla çıktı. Benim beyi, Ege kart kartlanmam lazım falan diye. Bütün işler böyle durdu herkes. Herkes Aynen. gutta ile baktı. Herkes bir şeyler sipariş verdi. Serif. Bir tanesi çorap pis verdi. Ya verdi. Sen ne kadarlık aldın Fahir en son? 135. Ne büyük <gülüyor> sıkıntınız var ya. Bununla hava atıyor <gülüyor> olman da sıkıntı. Abi yok <gülüyor> valla gönül içine... istiyor ki ben stokçuluk yapacaktım. Stoklu çalışıyoruz FM'den maalesef. Acaba Birol usta ne yapıyor ya? Stok falan çalışamıyor. Benim işte şimdi hakkımı 35'lik olarak kullanabilir miyim? Ay gitti bitti gitti. Onu kullandın kullandın. Kullanamadım. Ne ben kartımla gittim?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 Ama iyi Çok güzel. Çok büyük sıkıntı ya. Geçin diyorum şu merkeziye rahat edin ya. Abi merkeziye geçemiyoruz. Saati değiştirme. sayacı değiştirmek lazım. Hayır merkezili Hı. bir eve. Merkezili <gülüyor> bir eve. Bütün evler sizin sonuç olarak. Doğru bağlı. İpkalarıyla hala. Bütün taksiler benim. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Radyo Tumrası modern sabahlar devam ediyor sevgili sana Bu usunlar, espriler ve şakalarla devam edelim isterseniz. Yeah. Bu sol var ya sol müziği inanılmaz ee, abi. Solu yeniden çanlandıralım diyorum. Ne dersiniz beyler? Solun en büyük problemi... esprilerimiz yeterli bulup sohbetimize devam edelim. Ya benim de bir esprim vardı yapamadım Adam esprisini yapamadan. Ama Ay, şimdi müzik değişti olmaz espri havada kalır. Bayram çok zehir be. oldu. Bayram çok, zehir oldu. Çok yerine oturacaktı az önceki müzikle olsaydı. Neyse... Bir reklamdan soul. sonra çalarız o şarkıyı. Mutfakta yaparsın bize. Güzel bir ise Zaten biz bir daha yayında çalarız. <gülüyor> Yine yapacak yoksa mı? Sadece, sadece çalacak mısın? Yoksa espri, espri bankasını atarız. Başka bir gün yaparsın. Yeri gel, tak diye elimize gelirsin. Sevgili görüyorsunuz. Resmen ayrımcılık yapıyor. Resmen şu anda sansür kurulu kurulu. Yani resmen hakikaten. Mutfakta sansür kurulu teklifi Açık, Mari Mario Testino şovalı oldu. Hayırlısı Aa olsun. hayırlı Tebrik olsun Tebrik ederiz. Ya. ya kim bu Mario Testino? Mario, Mario Testino. Dükteyim miydi ya? Yok ya. hiç. Eltisi şey. miydi? Fotoğrafçı fotoğrafçı Mario Testino. Ee, hatta kendisi Cambridge düşesi Kate Middleton ve Prince William'ın nişan fotoğraflarını çeken fotoğrafçı. Ha. Bunlar sarayda para çıkmayınca şey mi veriyorlar ya. ya? Ünvan şu... mı veriyor? Kaç para ona borcumuz? 2000'den. Onu şimdi şey yok. Onu biz bir yapalım da oradan kapatalım konuyu. Allah demiş pazartesi o kadar ödeme var. Beş kasada para yok demiş kraliçe Elizabeth. Ne yapalım ona şövalyelik verelim. Tak diye vermişler ne abi. Kolayını bulmuşlar vallahi. Valla çok güzel ya böyle bartıra can kurba. Ben de bir şey mi yapayım ya? Sarayın nesini yapabilirim bilmiyorum ama. Yapabilirim? Kafesini al. <gülüyor> Alta... Al da ka ka kantin gerçi, var mı ya? Derçi, gerçi şey diye bir şey var yani. Ee, sarayların altındaki kafeler iş yapıyor diye bir olay var yani dünyada. Yaptırırız. Niye oğlum? Evet, Buckingham'ın önünde dünya kadar adam oluyor. Santim Oradan Vercan tostu, Vercan ayranı. Hep abi çift kaşarlı tost'a kim hayır diyebilir ki? Bunlar daha çift kaşarlı tostun ne olduğunu bilmedikleri için. Ağzımızı aç. Ayran da olur mu? Abi ayranı daha biraz zaman var ya. Abi yazın orada sıcakta millet dururken bir de şeyle vereceksin. O hani nöbetçiler var ya. O böyle şapkanın içinden çıkaracak falan. Hesabı da şapkanın içinde götüreceksin. Abi hoş olur bence güzel de tıkır tıkır işletiriz. Royal Toast diye ver. Çok güzel eski 5 pound'dan var 5 pound abi beş falanıyla falanıyla adam başarılı. 5 tane yer ya. Abi sonuçta bütün gün geziyor turist sonuçta. Yaz. Yes. Ondan sonra kraliyetten başka neler var? Kraliçe Elzebet'in e-kitaptan korktuğu çok... Artık ortaya or çıkmış or ortaya yani. Ne yani onu artık saklanacak durum yok. E-kitaptan e e korkuyorum demiş. iPad gördüğümü kaçacak yer arıyor. İki şeyden kork korkarım demiş. Bir E-Devlet'ten, iki E-kitaptan. E kaç e şifresini unuttu. Akıllı kadın ya kaç... O her PTT'ye gidişinde 10 pan tekrar veriyor. Unutuyorum Bütün diyor. servetini E-Devlet şifresindeymiş. Valla İngiltere yani diyorlar ki kraliyet şeyinin ne derler o ailenin girdisinin yarısı buna gidiyor yani. Yazık kadıncağızın 3 aylığı da be Gerçi emekli olmadığı için 3 aylığı yok. Annesinden yok. dolayı alıyor. Annesinden hala bir şey var. Valla demiş normal kitap okumayı seviyorum. Seviyorum falan diye konuşunca bir yanımız İzmirli bizim demişler. Öyledir. Öyle tabii canım kraliçe Elisabeth'i biraz 3-4 soy geriye gitse. Asaletim esas İzmir'den gelir demiş. Yoksa taht, taç bir şey değil demiş. Bir de kraliçe Elizabeth biliyorsunuz güzel bir kadın yani. Evet, de ya. Çünkü zaten İzmir'in de kızları güzel. Otomatikman ne yapıyor? Birbiriyle İngiliz de ne der buna? match match Meç eder. Meç yapmış. Ya, Buyurun efendim. Etti. İyi vermişler mi yani Mario Testino'ya borçlarını? Yoksa Testini... şu anda alacaklıyım diye geziyor mu Londra sokaklarında? Yok ya şövalyelik ünvanıyla takılıyor elinde bir şey yok. Bu, mi buna yani Bir o tane o bir şey böyle kumaş abi o zaten şövalyelik He, şey dediği değil mi? şey. Sünnet şey gibi, gibi. maşallah gibi takıyorlar. Şövalye, şövalye o yazıyor önümde. yani. Kılıcı da yok bunun ha Oktay. Abicim iyi de. Sırf o no... şeyi maşallah takıyorlar hayırlı olsun Bir de bir rozet şövalye. zaten saray kaynıyor rozetten. H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 Ben öyle diyorum vallahi arkadaş sohbetlerinde. Valla hakikaten. Russell Crowe'un... Ee... Türkiye temsilcisi Oktay Russell Crowe ben de gelirken radyoda duydum. Cem Yılmaz da e, Yılmaz Erdoğan'ı istemiş. Nereye? Yeni filmine. Anzak filmine. Anzak ve Anzak'mış filmin adına. İki sonunca herhalde. İki <gülüyor> herhalde. Son bu, bu boğazı Anzak ve Anzak, <gülüyor> Anzakların yardımıyla geçeriz. Vallahi başlıyor mu? Ne Fe, zaman? Fethiye'de i̇şte, başladı. yok Gidiyor işte ya. Habere gidip geliyor. Gidiyor geliyor. Şu anda tatilde Fethiye'deydi. Ha, oradan geçti İstanbul'a. Sonra İstanbul'a geçti. Biliyorsunuz İstanbul deyince bugünlerde İstanbul bomboş demeniz lazım. <gülüyor> İstanbul'a geçti. İstanbul bomboş. Şu anda da tatilini orada sürdürüyor. Ee, Twitter'da Salyangoz fotoğrafı paylaşıp İstanbul trafiği için bu arkadaş İstanbul trafiğinden çok daha hızlı ilerliyor. Otporcu demek ki bu da. <gülüyor>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 Hmm. Ankara'da da aynı şey geçerli de. Ankara tabii Ankara yemez. Geçen gün Süpermarket boyuna gelmeyecek. Süpermarket yani. boyuna gelmez. Süpermarket da vardı galiba. Ay, yumurta var? var elimde. Bir de tost ekmeği var. Bekliyorum. Bir uzadı bir uzadı bir adam ürünün şeyini yapmış. Ne derler? Ee, okumadı barkodu. Kasiyer kalktı gitti, içeriden buldu, başkasını getirdi ve falan. Arkasındaki de aynı da... şey oldu. Alıyorlar, aynı oradan şey. özellikle siliyorlar, kopartıyorlar. Ot borcu olduğunu ben düşündüm yani. Aynı şey abi. Aynı, e, bekliyorum benim de var. yumurta ve ekmekle. Aynı örgüt var arkasında, doğru. Sırp diyorsunuz değil mi? Sırp örgütü mü dedim. Yani çeşitli milletlerden adamlar var. Uluslararası şöyle, da. Zamanında hatırlarsınız, 1. Dünya Savaşı'nda bunlar çıkarmıştı. Tabii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 gladyatör deniyor hala ya Russell Crowe'a. Gladiatörlük şeyi mi kaldı artık ya? Hayır. Ayıttır. Emekli gladyatör Yeter Hadi artık Galiba bu ya. 50 yaşında gladyatör mü olur ya? Gladiatörlük de bir yere kadar ya. Yani. Oktay O da öyle. O da öyle var. <gülüyor> o da öyle diyerek. <gülüyor> <gülüyor> o o şekil, bu bu şekil <gülüyor> derken program bir şekilde. Başka da bir şey yokmuş yani. ya bir tweet atmış adam. Bir de bundan önce de bir şey daha ama yapmış. Şey de ya, şey. Ama şey dedi atmış ama Cem çok komik. Yardı gene bizi gülmekten yardı. Şeyi yazmıştı Yılmaz Erdoğan'ın filmi çok güzel diye yazmıştın. Ha öyle mi yazmıştı? Ama o da yani hakikaten... Neydi Yılmaz Erdoğan? Kelebeğin, kelebeğin rüyası. rüyası olan film rüyası. değil mi? E, beğenmiş mi? Sen seyretti mi Kelebeğin rüyasını? Hmm. Tekrar vizyona giriyor bu hafta galiba. Oscar adayı olduğumuz için mi? Oscar, Oscar... aday adayı. Aday adayıydı evet. Hmm. Bilmiyorum de, neden tekrar? De, tekrar şey ya Russell Crowe istemiş ya. Ben bunu bir sinema Evde DVD çok güzel sistem var demiş ya. 5 artı 1... Ondan sonra yok demiş ya. Ben bunu sinemada izleyebilir miyim? Tekrar gösterime sokarık ki demişler. beyefansız demiş. Yani be, demiş gladyatörüm demiş. O zaman tekrar gösterime sokmaya karar vermişler. Bey, T4'te Gladyatör diye bir adam var. Filmi gör, filmi tekrar gösterime sokmak istiyor. Sokun demişler. Ne kadar güzel. Bir kere daha olayları çözdü Gladyatör. Hayırlı olsun diyoruz Gladyatör'e o zaman... İsterseniz e, ne yapalım? Devam ediyor falan filan mı yapalım? Devam ediyor yapabiliriz ya da Bayram olabiliriz. diye reklam da mı vermemişler radyoya? E tabii abi reklamcılar da sonuçta onlarda da bayram yani. Reklamcilerin kafası çalışıyor. Şehir boçal yani. <çalışır. gülüyor> <Şehir> Bogdan <bocalı gülüyor> yani. sabahlar. Bogdan sabahlar. Modern sabahlar. Bu güzelim şarkıyı yarıda kesmek her, herhalde bu sabahki en büyük utancım olacak sevgili dinleyiciler ama bir şekilde bazı şeylerin söylenmesi gerekiyor onun için Evet üstünde, ama yani zaten onu kesmek her babayiğdin harcı değil değil de Ege. Cesur adımlarla stüdyoya girmemiz gerekiyor hoş geldiniz Sayın ne hale getirdin çok teşekkür ediyorum çok sağ ol çok iyiyim şu anda. Fire sana bakıyorum ve tam bir Türkiye panoraması <gülüyor> görüyorum yani ne karnı doymuş insanın <gülüyor> mutluluğu mu? <gülüyor> <gülüyor> Vallahi bana bir can geldi kan geldi. Ee, önceki... Gözüm açıldı. Gözüm açıldı. Vallahi tansiyonum düşükmüş ondan mütevellit böyle bir durum varmış. Ee... Sevgili dinleyiciler Oktay nerede diye soranlarınız vardır. Ben şu anda Oktay'ı şöyle gözümde bir ya, falan diye kahve makinesinden çay almaya çalışan Oktay demirci dramını dramını yaşamaya Gözümüzde ve yaşatmaya Drım. devam ediyor. Bak bak bak akıllıya bak. Bak hemen büyük kavanoza doldurmuş helal olsun. Ben nasıl olsa parayı yutuyor en iyisi. <gülüyor> İki tane çay alayım büyük bardağa koyar gelirim. gitti gitti. Böylece 25 Ay. kuruşuna sahip çıktı Oktay derim. Siz o kavanozda satılan bir içkiniz vardı neydi o ya? <gülüyor> <gülüyor> Ondan istiyorum ben bir tane demiş ve çay almış. Oh. Buyurun efendim çok güzelmiş sıcak. şimdi trak bisküvi yöretecek bir milyar niye yedirecek. Ya Eş... insan koca vallahi yemin ediyorum. Eşkini diyeceğim. seviyor abi bu çinliler eşkini yapıyoruz demiş. Valla öyle hakikaten koca şey firması sahibi oluyorsun. Hem pis isim veremiyoruz tabii. Kaymaklı girermiş. piskevit mi Faik? Ha? Kaymaklı piskevit mi? Ekşili kaymaklı piskevit yapacağım demiş. Bunlar sevmiyor. Tatlı sevmiyorlarmış işte. Onu yapmışlar ya. Bizim hastası olduğumuz şey var ya piskevitçü. Daha doğrusu psikiyatçı değil de başka işler de yapıyor o firma da. Ee, vanilyalısı var, fındıklısı var, çikolatalısı yok. yok. Çileklisi var. Çileklisi var. <gülüyor> ha, bize, nereden onun linemlisi yapılmış. Haa linemlisi. Lime çok para edecek ben size diyorum. Oktay Demirci'nin büyük projesi bunu zaten biraz daha <gülüyor> e, ilerleyen zamanlar şimdi açıklamıyoruz ama gelecek lime üzerine dönecek. Evet onun linemlisi yapılmış. Oktay Demirci'yi bir takım elbise içinde göreceksiniz <gülüyor> ekonomi sayfalarında. Her şey bir limonla başladı. <gülüyor> Pardon mı demeliydim yoksa çünkü limonla lime arasında Tabii, bayağı sağlam. Buyurun evet ne çıkmış? Ee, Türkiye'yi gerçek lime'ı yedirecek. Valla ekşim trak bisküvi üretecek. Ee, bu... Ekşimet mi, mi yani yoksa adam tatlı gibi görünen pötümör bisküviyi ekşi eşkimi yapacak. Eşkili yapacağım demiş buna. Eşk... Bir milyar Çinliği de bisküvi için bekliyor aç. Adamlar hiç yemiyorlar yani bizim gibi Bunu. değiller. Ee, aslında bunu şey yapabiliriz. Ekonomi dünyasında olduğu için verebiliriz değil mi? Firma yani şey yapmıyoruz Tabii, yani yok. sonuçta. Aa, ismini mi? Ha. Firmanın ismini. Yok vermeyelim canım. Ya, niye veriyoruz ya? Sanki yani şahlanacak <gülüyor> mı veriş şeklimiz ya? Şey olunca ismini Yo, verince. Boş yani, ver canım. Böyle ortadan şey gibi gelmesene insan. Neyse, bir firma bir, özel bir firma. Özel diyor. bir firma. Gireceğiz demiş ya. Bu Çin pazarına gireceğiz. Bunları bisküviye boğacağız demiş. Bir milyon tane. E, bir milyon tane değil. Bir milyar Çin niye işte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 Fabrikaları Span. alıyor açıyoruz demiş ya Bomba gibi giriyoruz demiş Bundan sonrasını Çin düşünsün Vallahi şimdi Çin'de mi Çin yapacak? Çin böyle bak ben size göstermek gibi olmasın da Oktay. Bakayım. Böyle 3,5 kork, korkmuş halde Çin'de, bekliyorlar yani. Çin'de öyle bir korku olursa dünyada şey olur. Fırtınalar yasa. Bütün Çin aynı anda korkar. Büyük şimdi. şey ya bu Perfect Storm dedikleri var ya. Mükemmel fırtına dedikleri. Hı hı. Yani üst üste binince o nasıl Çin'deki o şey etkisi vakum etkisi aynı anda dünya. Vallahi yemin ediyorum sonumuz gelir. Oktay. Halbuki Vietnam'a katılıyor. keskin edici ya. bir açıklama yapmanı bekliyorum. Vi, yani sadece Çin mi ya? Başka bir ülke halka Oktay Vietnam İslam. haberiyle harareti düşürüyor. Harareti aldı.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 Fark etsin. Tüm bul mı? Bulsaydın ülkemizin borçları mı? bu kadar. Ülkemizin gayri zafi milyar. 8 milyar dolar. Bir daha bunu hesapledebilirim. 8 milyar dolar. Çık çık çık sayıyorsun. Ondan sonra onu gereken yerlere dağıt. Valla. sesini çıkarma. Kim şey yapacak onu. 8 milyar dolar. Türkiye'ye gelen. 8 geldin? milyar dolara yakın belirsiz paranın izi birazcık bulunmuş. Benim midem ee, bulandı onu şey okuyunca. Bu... Blok mu gelmiş? bu adam soldan. Vallahi blok gelmiş. Ya blok, 20 dolar, 30 o da bilinmiyor. dolar hesaplıyorlar. Mesela sen hesaplıyorsun 20 lira, 15 lira bir şey diyorsun ya. Hı hı. Fazla. Onlar da hesaplıyorlar toptan da bir 8 milyar dolar gibi bir şey çıkıyor. Ne kadar güzel. Ya kesin işlem hatası. Bir daha düşünüyorum. En son nereler ödeme yaptık falan diye düşünüyorlar. Bulamıyorlar. Bulamıyorlar. 8 mi? Ondan sonra Buz yazılmış mı? Buz, buz ve kuru yemiş yazılmış bu, abi. Buz ve kuru yemiş yazılmış ya. Allah. Yazılmış onlar da yazılmış. Çünkü ülkemize gelen herkese ikram ediyoruz ya. Aklıma buz da gelmiyor Oktay Bey. Buz çok so para tutuyor yaz C da bitiriyor. Cips mi? yazıldı mı benim o şeyim nakit edememiş olabiliruz <gülüyor> <gülüyor> e, Güney Kıbrıs'tan çıkıp e, geldiği düşünülüyor. Hiç. Adres. Nasıl geliyor ya Güney Kıbrıs'tan çıkıp güne hava Yener'den akımları ile göç mü etmiş? Güney Kıbrıs'ta bir şeylerin paraları var ya. Rus oligark diyorlar işte ya. Ona. İşte Rus oligark. oligarkların Aa. parası var ya. Şu Rus oligarklar çok zengin ya. Evet.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 Bir ara para çekilemiyordu ya bankalardan Güney Kıbrıs'tan. Tabii canım Hı -hı. bu kadar güçlendiriyor. Yani bunu i̇şte paraları bankamatikten her gün, mi çektiler? Tabii, lira, her gün 1500 euro çekebiliyorlar en fazla. 1500 euro mu? olmuş adamda yani, para bol oraya istiyorsan. İşte 15 onu ben kişi. 5 aydır her gün 1500 euro çekiyorlar. O ya. zaman şu anda toplandı para yani. Para 8 toplandı tabii dolar. canım o zaten Güney Kıbrıs'ta öyle özel bir sektörde başladı. Hayırlı bir işe vakfedilsin. 8 milyar dolar. Neler neler yapılıyor o parayı. 8 para. ayda 3 milyar dolar olmuş ya ödemeler dengesi, net hata Eyvallah, usan, yani. falan filan. Yani baya yani konuştuğumuz şeyi de anlamadım ama uzun bir aklıma şey. gelen bütün kelimeleri yani çari, cari şey açık verileri çıktı. Senin açıklaman lazım bunu. Yani o bize... ek, ekonomi diplomanı geri alacaklar enge ya. Senin, ha. Okudun yani de... kaç sene okudun. Dayakla geri senin alacaklar. Senin açıklaman lazım bunu bize. Biz anlatıyoruz. Anlamadım Adama diyorsun. bak cari açık diyor. Cari açık ne bana söyle. Cari açık orada adam yazdırmış. Abi <gülüyor> <gülüyor> ben onu pazartesi öğreteceğiz. Pazartesi sen abi. onu kapat demiş. Yaz, yaz yaz yaz. Ondan sonra ay sonunda bir bakıyorsun carilerine. 150 lira falan. O <gülüyor> kadar da değil bir ama yani. Rakam söylüyor. <gülüyor> rakam söyleyerek kafamızı karıştırıyor 150 Ege sen hakikaten şey, Borno Anadolu Lisesi'ne yedek listeden girdin. O konuda zaten. Ona bir şey demiyorsunuz. Ona şimdi. bir şey demedik. O da konuda bir itiraz yok. Çünkü getirdi sevgili dinleyiciler o günün gazetesini getirdi. Yani kazananlar günün listesine... kendi e, şeyini de getirdi. Sınav giriş formunu. Baktık gerçekten adamın Bire arası... Bir bir tutuyor. Teşekkür ederim. Bir kedi iklisti de var. Bunun yayında benim söylememem iyi oldu. Yani, Size söylemeniz. Sonra belgelerle konuşuyor. bir yaklaşım. O gazete sende mi? Fahir hala. Maalesef. Sen ama ben bu mi? adamın bu üniversiteden... O fotokopi diye çünkü bir ara endişelenmiştik. Acaba bunun fotokopi... Daksin'le üzerine çıkıp... Çizip fotokopiyle Abi, mi yazdın Yani o artık şey yani... Sütünü havale diyorsun. Yani bu, onu başka bir şey yapıyorum ben artık şey yapamıyorum ama bu adamın... Bu üniversitenin iktisat bölümünden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 Ama ben tam şey yapamam asker. Çal. Çal. Çal. Ben diplomamı en güzel şekilde kullandım zaten. Nerede asker dönem askerlikle. O yani o hepimiz için geçerli doğru. Dana timleri göreve hazır. Dan tim. Dana tim değil o. Boal timi Oktay. Botim tim Bo tim oldum. daha güzel. Bo tim mi? Bo tim derin sessizlikler. O zaman, acaba, o zaman insanların görüyoruz. dana kesmesinin sebebi dana etini sevmek için. Kuzu etini herkes sevmiyor. Kokuyor, ya, kokar kuzu falan eti. Diyor. kokuyor. Kuzu eti kes Kuzu kesilmiyor ki koyun, koyun eti kokuyor. Koyun etini de çok fazla şey yapmıyorlar. Ne yapıyorlar? Mesela bir araya geliyoruz. Gerekirse danaya girelim. Gerekirse yani. neyse diyor. Yeri geliyor diyor. Bir gecede açıyoruz diyorlar. Dana timleri kurulmuş. Antalya'dan bu e, haber ama herkesten her ilde. Kaçak dana mı yoksa normal bildiğin danayı kesmek için mi? Kaçak, kaçan danaları canım. Kaçan danaları etkisiz hale getirmek Ka -kaçan için. Kaçan danaları ekonomiye kazandırmak için yapılan bir sistem Yaştık bu. Yaştık danaları. Kaçan dana büyük olur. Ya bence öyle bence bir... Bence herkes yani 24... eskrisini yaptı reklamaya girelim. Esas Bilmiyorum. yüzen domuzları gördünüz mü? Okudum ben onu. Bir onun da şey olduğunu düşündüm ya. Ne? Böyle İstanbul'da boğaz Metafor yüz... falan filan. Yok yok fotoğraflarını gördüm ben. Boğazı yüzerek geçen domuzlar. E, görüldü. Ne Nasıl? zaman? Geçen hafta Cuma günü galiba. Şaka yapıyorsun. Evet, Nereden evet. çıktılar peki onlar? Onlar şey deniyor bu 3. köprü için 3 e, ormandan... ağaç kesildi ya. Hı hı. Oradaki doğal e, hayatlarını kaybeden Nereye gittiler Domuzcuklar. Karşı tarafa. Karşı tarafa geçtiler işte. Karşı taraftaki herhalde müsait bir yere çıktılar. Yeşil. Şu tarafı yeşil sahilde herhalde. Kenardan kenardan çıkabileceğin bir yer yok ki. Sahilde değil karşıya geçmişler zaten işte. Hayır diyor ki oradan Fiyan çıkabilecekleri işte, bir yer çıkış, yok. Çıktığın yer sahil ya. Ha canım bulmuşlardır bir ormanlık. Şey bulmuşlardır. Vardır <gülüyor> <gülüyor> <Bardır> onun <gülüyor> bir gaydesi diyor Oktay ya işte. <gülüyor> bulmuşlardır ya. Ben bulamamışlardır sen, diye düşünüyorum ondan sonra. Sen yani domuzun yüzdüğüne şaşırmıyorsun da çıktıs çık, çıkacı bileceğine mi şaşırıyorsun? Yani domuz. Herhalde yüzmesine şaşıran var mı <gülüyor> Yüzer abi domuz çok iyi yüzer dalar abi, bile Domuz ya. en iyi yüzen hayvan. Sürü olarak mi? yüzmek ne demek ya domuz domuz. Canım sürüyor abi sürü. Ama bak mesela onlar sahile çıktıklarında. Yanında... Hiç eşi üstsüz adam orasında değil çünkü kıskanmıyor. Tabiatta eşini kıskanmayan tek hayvan domuzmuştu. Neden? Nasıl anlaşıldı? O, bunu da bilmiyoruz. Zar, zarf an... atmışlar falan filan hiç orada olmadı. Hayır canım nasıl anlaşıldı? O sondan gelerek anlaşıldı. Ee, mesela Almanya'da eşlerini kıskanmazlar. Neyden neden o? Almanya'da? Domuz eti. domuz eti. Domuz eti yenir. O zaman domuz da eşini kıskanmaz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 Yani biz Arif'e eşekleri özel programını bugün yaparken nasıl başladık ama aktı geçti bitti, Ak, bitti geçti, yani yarın bakacaksınız bugün diyeceksiniz. Üzülmeyin bayram tatili Aa. de öyle geçer gider. Yine eşek gibi çalıştırız yani günler gelir. Bugün özel çalışanlara şöyle bir şey olabilir. Yani yarın da çalışabilirdiniz. Tabi doğru. Böyle düşünmek yarın lazım. Yarın da çalışabilirdiniz. Yarın çalışmıyorsunuz. Yarın çalışanlar için söyleyeceğimiz bir, bir şey, şey iyi bayramlar diyoruz <gülüyor> onlara. Iyi çalışmalar diliyoruz. işlerinde Kolay, <gülüyor> kolay gelsin diyoruz. Ee, bir sonraki bayram inşallah e, sizin bayramınız güzel olacak. Güzel güzel geçirirsiniz. Sizin için bayram olur diyoruz. O zaman sevgili gençler şöyle yapalım. Biz bayramdan sonra ne zaman buluşalım derseniz Bayramdan sonra mı? Bayramdan sonraki ilk pazartesi. Bayramdan sonraki yani hafta değil mi? Şu bayramı bir çıkaralım da ondan sonra biraz şakalım. Kazaşlı belası Allah hakikaten. Esprimizi şakamızı yaparız. Hatçakla, use existing ve diğer şarkımız hoşçakalın. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar.